Boş, Yaşam için Teknoloji Merhaba, Bozca'da Uluslararası Ekolojik Belgesel Festivali'nde yani bifette finalistler belli oldu. 2-8 Kasım tarihleri arasında çevrim içim olarak bir platform aracılığıyla izleyicisiyle buluşacak olan festivalde 15 yapım arasından kazananları belirleyecek jüri üyeleri de açıklandı. Sular altında kalmakta olan Hasan Keyif'te 21 günlük yaşam döngüsünü gözlemlerle ve hislerle anlatan Ruken Tekeş imzalı Eter ile inşaat ve otoyol projeleriyle Karadeniz kıyılarına verilen tahribatları gözler önüne seren Türkiye-Alman ortak yapımı Kuzey Ormanları Türkiye'de ekoloji sorunlarına dair iki dikkat çeken belgesel olarak göze çarpıyor. Bu iki önemli konu haricinde denizel yaşam, ağaçlandırma, maden, iklim değişikliği, Çöp, nükleer, tarım, tohum gibi başlıklarda da festivalde öne çıkıyor. Ayrıca tüm dünyayı etkileyen salgın nedeniyle ülkelerin sağlık sistemleri sorgulanırken BİFET doğrudan sağlık sistemleriyle ilgili belgesellerde dikkat çekiyor. Avrupa Çevre Ajansı tarafından yayınlanan yeni bir raporda Avrupa Birliği'nin doğal yaşam alanlarının %80'inden fazlasının risk altında olduğu belirtildi. 2013-2018 dönemini kapsayan raporda bu alanlarda yaşanan bozulmanın 2007-2012 dönemine göre arttığı kaydedildi. 6 yıla süren çalışmada uzmanlar 28 Avrupa Birliği üyesi ülkede çevreye zarar veren 67.000'den fazla insan faaliyetini kaydetti. Raporda vahşi yaşamdaki türlerin Yoğun tarım, kentsel büyüme, turizm, ormancılık ve iklim değişikliğiyle meydana gelen artan, kuraklık ve azalan yağışlar nedeniyle tehlikede olduğu belirtildi. Sonuçlarda Avrupa'daki kuş türlerinin %47'sinin habitatlarına verilen zarar nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu görüldü. Özellikle tüm kıta genelinde tarla kuşlarının ve fundalıkların azaldığı da vurgulandı. Raporun yazarlarından Carlos Romal. Açıkça Avrupa'da büyük ölçekli bir restorasyona ihtiyacımız var. Bu sadece biyolojik çeşitlik için değil, aynı zamanda iklim değişikliği gündemi içinde bir zorunluluk ifadelerini kullandı. İstanbul'da içme suyu sağlayan barajlar alarm veriyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından beklenen sonbahar yağmurlarının gelmemesi nedeniyle, barajlardaki su seviyesi hızla azalıyor. İstanbul'un barajlarındaki dolluk seviyesi son 15 günde %35,36'dan %32,03'e kadar geriledi. Son haftalarda yağan şiddetli yağışların barajlardaki dolluk oranına etki etmediğini belirten İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Orhan Şen, bu yağışların barajlara faydası olmadı çünkü sağanak yağışlardı ve yüzeysel akışta akıp gitti. Kış aylarında yağacak yağışların barajlar için önemli olduğunu uygulayan Profesör Doktor Orhan Şen şunları söyledi. Türkiye'de içme suyu açısından en önemli şey yaz aylarındaki değil, kış aylarındaki yağış. Su yılı bizde 1 Ekim'de başlar, 1 Ekim'den 1 Ekim'e kadar bilançoyu değerlendiririz. Kış aylarında gök gürültülü şimşekli yağışların olmaması gerekiyor. Yağmurun yavaş yavaş yağması gerekiyor. Sanıyorum ki barajlardaki doluluk oranı %35 civarında Burada büyük göllere yani darlık, terkos, küçük çekmecedeki doluluğa bakmak lazım diye konuştu. Profesör Shen bu yıl kış aylarındaki yağışların da düşük seviyelerde olacağını ifade etti. Bardaktan boşalırcasına yağmur yağdı ne kuraklığı deniyor? Evet kuraklıktan bahsediyoruz. Yağışların böyle olmaması gerekiyor. Gök gürültülü sağnak yağışlar değil, yavaş yavaş yağan yağışların olması lazım ki yeraltı sularına etki etsin. Bunlardan da barajlar faydalansın. Öyle bardaktan boşalırcasına yağdığı zaman denizlere gidiyor. Yeraltı kaynaklarına ulaşmıyor. Bu yüzden bu seneki yağışlar önemli. Bu yılın analizlerini yaptığımız parlak bir gelecek görünmüyor. Yağışların düşük geçeceğini görüyoruz diyor. İstanbul'da barajların şu anda sadece 5 milyonluk nüfusa yetebileceğini söyleyen Profesör Şen şöyle devam etti. 2018-2020 yıllarını ele aldığımızda Şubat, Mart, Nisan dünyada bile Çok sıcak geçti. Türkiye'de yaz ayı için 2,4 derece sıcaklık ile geçti. Bunlar önemli sıcaklık artışları. Bu sıcaklık artışları devam ediyor. Kar yağışı da sıcaklığa bağlı. Kritik sıcaklığa gelmezse yani 5 derecenin altına düşmezse kar yağmaz. Her yıl 700 kilogram yine yağıyor ama aşırı yağış olduğu için bir faydası olmuyor. Barajların doluluk oranlarına baktığımızda 2014 yılından sonraki en düşük seviyedeyiz şu anda. İstanbul'daki barajlar 16-17 milyonluk nüfusa değil sadece 5 milyon kişiye yeter. Bir de kuraklık olduğunu düşünün. İşte o zaman problem çıkar." diye konuştu Profesör Doktor Orhan Çan. Türkiye'nin yıllık 2400 kilogram yağış oranıyla en çok yağış alan ili olan ve her ay yaşanan sel, heyelan, taşkınlarla gündeme gelen Rize'de su sıkıntısı var. Kentte son aylarda yaşanan kuraklık nedeniyle içme suyu kaynakları azaldı. Su tutulan göletlerin bulunmadığı kentte arıtılan dere suyu kaynakları içme suyu şebekesine veriliyor. Kentte su sorunu yaşanmaması için akan yüzey suralarının biriktirileceği gölet projesi uygulanacak. Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin kentte yağmur yağdığı zaman yüzeyden akan suların biriktirilebileceği gölet olmadığını belirterek bu nedenle zaman zaman su sıkıntısı yaşandığını söyledi. İklim krizine karşı ve...